Allah Teala'nın da bizimki gibi ya da en azından mana olarak bizimki gibi şekil olarak farklı olsa bile mana olarak bizimki gibi bir takım uzuvlara sahip olduğunu düşünen insanlar var. Bunun küfür olduğunu bilmiyorlar. Bunu önemsiz bir mesele gibi görüyorlar. Bu meselede işte kelamcılar şöyle düşünmüş eşariler maturidiler yet sıfatını tevil etmiş selef tevil etmemiş demişler Allah'ın eli var ama nasıl bilmiyoruz. Bunu söylerken eğer akıllarına, algılarına böyle bir uzuv geliyorsa, bu küfür. Bu küfür. Yani iki kere iki nasıl dört ediyor? Bu da öyle küfür. Allah'ın gözü var mı? Ayette var. Evet. تَجْرِبِ اَعْيُنِنَا buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah'ın gözleri var. Fakat bunlar bizdeki gibi organ değil, uzuv değil. Bunlar sıfat. Dolayısıyla bir kimse allah Teala'ya mahsus bir sıfatı anlatırken mesela Allah'ın gözleri var diyerek elini gözlerine götürse bu bile başlı başına bir itikadi tehlikedir. Allah'ın eli var derken elini gösterse size bu bile başlı başına bir tehlikedir. Eğer bu elden maksat o eldir demek istiyorsa ya da buna benzer bir organdır demek istiyorsa bu küfür.